Evet, ümmetimizin zayıflığı kardeşler ve düşmanların bize galip gelmeleri malum olduğu üzere izale edip gidermemiz gereken büyük bir musibettir kardeşler. Büyük bir musibettir, gidermemiz gereken devasa boyutta bir intihandır, beladır. Bunun en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi ise ancak hastalığa güzel bir biçimde tanım konulmasıyla ve bu teşhisi yaparken de hastalıkla belirtinin birbirine karıştırılmaması ile mümkündür. Ancak maalesef hastalıklarıyla veya şöyle söyleyelim hastalıkları ve belirtileri birbirine karıştıran bu nedenle de can, mal, enerji ve hatta din kaybı olarak Ümmete büyük zararlar yaşatan o kadar çok insan gelmiştir ki, bu kimseler değerlendirildiği takdirde İslam ümmetine din ve dünyası bakımından hayırlar temin edecek olan fırsatların elden yitirilmesine sebep olmuşlardır. İşte bu sebeple kardeşler bu dersi yapmayı uygun gördüm ve bu dersi Müslümanların zayıf olma nedenleri ve kurtuluş yolu şeklinde isimlendirdim. Ümid ederim bu ders dinleyenler için ümmetin gerçek rahatsızlığının teşhis edilmesinde bir sebep olur da rahatsızlığını ve hastalığını giderecek başarılı bir çarenin tespit edilmesini sağlar. Tabi hastalık ve çaresine değinmeden önce davet sahasında hastalıkla belirtinin birbirine karıştırılması hususunda bir şeyler söylemek istiyorum kardeşler. Şimdi biz bir grup insanlara bakıyoruz. Bu kimseler asıl, asıl rahatsızlığın düşmanların entrikaları ve Müslümanlara baskın gelmeleri olduğunu söylüyorlar. Asıl rahatsızlığının Müslümanlara kafirlerin baskın gelmeleri düşmanların Entrika, entrikaları olduğunu söylüyorlar. Sonra da çarenin Müslümanları düşmanla ve düşmanın planlarıyla Görüş ve beyanatlarıyla meşgul etmek olduğunu zannediyorlar. Hastalık, müslüm, hastalık kafirlerin entrikaları, baskın gelmeleri Çarenin de bu Müslümanların düşmanlarla ve düşmanların Müslümanlara yöneltmiş olduğu planlarıyla ...görüş ve beyanatlarıyla... ...meşgul etmek olduğunu zannediyorlar. İkinci bir grup ise... ...bazı İslam ülkelerindeki... ...zalim yöneticilerin... ...Müslümanlar üzerindeki tasallutunu... ...tabir sahihse... ...Müslümanları diktatörlüğü... ...altına almalarını... ...asıl rahatsızlık olarak görüyor... ...ve bu nedenle de çareyi... ...bu yöneticileri... ...alaşağı etmekle... ...ve insanları o yöneticilere karşı doldurmakla çareyi buluyorlar veya veya çareyi bunda buluyorlar bu olduğunu düşünüyorlar üçüncü bir grup da Müslümanların bedenen parçalanmışlık içinde olmalarını asıl hastalık zannediyorlar ve bu yüzden de sayı olarak çok olmayı temin etmek için toplanmalarını ve birleşmelerini çare olarak görüyorlar yani tabir se ne olursan ol gel mantığı. Dördüncü bir grup ise hastalığı cihadın terk edilmesi olarak belirlemiş ve doğuda ve batıda cihat bayrağının dalgalandırılmasını ve küffara karşı savaşılmasını derman olarak görüyor kardeşler. Bu saydığımız grupların, bu saydığımız fikirlerin hepsi Bırakın hastalığa derman bulmayı. Kur'an ve Sünnet'in açık ifadesiyle daha derdin ne olduğunu dahi teşhis edememişlerdir ki kaldık ki hastalığın dermanını bulsunlar. Daha hastalık teşhis edilmemiştir. Neden? Şimdi biz birinci gruba baktığımızda birinci grubun hatasına baktığımızda birinci grup ne diyorlardı? Diyorlardı ki ümmetteki yani Müslümanların zayıf düşmelerinin asıl Sebebi bu rahatsızlığın aslı düşmanların entelekaları olarak görüyordu birinci grup ve e, çare olarak da ne sunuyorlardı diyorlardı ki biz Müslümanların e, düşmanların Müslümanlara karşı yapmış oldukları planları, beyanatları ele alıp düşünmek, bunlarla meşgul olmak, e, bunlarla meşgul olmak ve bunları bertaraf etmek. Asıl hastalığı ve çareyi bu şekilde görüyorlardı. Bu birinci grubun hatası şurada görülmektedir ki kardeşler bakın, eğer biz zaten takvalı olduğumuz zaman, takvalı olduğumuz takdirde zaten düşmanların hilesi bize zarar veremeyecektir ki, dolayısıyla birinci mantığın yanlış olduğu en başından bu şekliyle belli zaten. Çünkü dediğimiz gibi, biz zaten takvalı olduğumuz takdirde Allah Subhanahu ve teala'nın dinini, Yaşadığımız takdirde zaten bu küffarın bize karşı planları zaten zarar veremeyecektir ki. Zarar veremeyeceğine göre bizim de onlarla meşgul olmamız diye bir şey söz konusu olmayacaktır zaten. O yüzden Allah Subhanahu ve Taala ne buyuruyor? Ve ente ve in tasbiru ve tettaqu la keyduhum şey'en. Eğer siz sabırlı olur, takvalı olur, Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız onların size onların hileleri size hiçbir zarar veremez. Bunu söyleyen Allah Subhanahu ve Teala. Yine Allah Ze ve Celle başka ayette ne buyuruyor? "Ve yemkurune ve yemkurullah vallahu hayrul makirin." Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir. Yine başka bir ayette ne buyuruyor? Onların bir onlar bir tuzak kurarlar, ben de bir tuzak kurarım. <gülüyor> Onun için kafirlere mühlet ver. <gülüyor> Onları biraz kendi hallerinde bırak diyor Allah Subhanahu ve Teala. İşte bu e, birinci grubun bu batıl fik e, fikir akımının öyle olumsuz neticeleri doğmuştur ki hem kendilerini hem de İslam'ın yaşlılarını, gençlerini kafir ya da fasık kimseler yoluyla aktarılan ve bir nakil veya zan olmaktan öte geçmeyen siyasetle gece gündüz gençlerimizi, yaşlılarımızı meşgul etmiştir bu zihniyet. Gazete, dergi, televizyon, radyo vesaire bunların... E, bu kafir ve fasıkların yoluyla bize nakledilen olan haberlerle insanlarımızı meşgul etmişlerdir. Neden? Çünkü hastalığı buna odaklamışlar ve çareyi de kendi zikrettikleri az önce söylediğimiz şeye odaklamışlar. İşte bu batıl fikir bize çok kötü olumsuz neticeler doğurmuş. Ve bu neticelerin en büyüklerinden birisi de az önce söylediğim gibi bu ümmetin insanlarını, gençlerini daha doğrusu gün sünnete göre taharet almayı bilmeyen bu insanları siyasetle meşgul etmeye başlamıştır. Hatta öyle ki bu fikir akımı bizim kadınlarımızı da televizyonlara çıkarmış. Kafir ve dinsiz erkeklerle yüz yüze gelerek tartışmak onlarla bu, bu konuda münazara etmeye kadar itmiştir kadınlarımızdan bu fikir akımı yavaş yavaş ahlak, ahlak ve edebi almaya başlamıştır. Yani bu fikir akımı işte bize bu şekilde bir net nesil yetişmesine sebep olmuştur. Dediğimiz gibi bugün binlerce hatta milyonlarca Müslüman gençler, daha doğru düzgün Kur'an okumayı bilmeden, sünnete göre abdest almaktan aciz olan binlerce gençler kafir veya Fasıkların getirdikleri haberlerle dünyadaki gidişat hakkında şahıslar hakkında olaylar hakkında hüküm verebiliyorlar. Neden çünkü asıl hastalığı asıl hastalığı müs kafirlerin müslümanlara yaptıkları plan olarak görmüşler ve bunu bertaraf etmek için de bunların planlarıyla meşgul olmak çözmeye çalışmak olarak görmüşler ve dolayısıyla siyasetle uğraşmaya. Batıl ve kafir ve fasıkların getirdiği haberlerle dünyadaki gidişatı teşhis etmeye, kafirlerin planlarını anlamaya çalışarak bu yönlü hareket etmeye başlamışlar. Yani kendilerini devamlı bu tip olaylarla meşgul ediyorlar. Hep öncelikli öğrenilmesi gereken şeyler geri planda kalmış. İşte bu kardeşler yanlış akımın ortaya çıkardığı kötü sonuçlardan sadece birisi. Halbuki doğrulanmadan yapılan nakil hakkında Allah azze ve celle ne buyuruyor? Ya eyelledine amenu inceakun fasikun bein, fetebenu ve en tusibu kavmen bi cehaletin fetusbihu ala ma nadimin. Ey iman edenler, eğer bir fasık size haber getirirse onun doğruluğunu araştırın yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınızda pişman olursunuz. Bizim yaşadığımız asırda kardeşler, hatta Yakın zamanda meydana gelip de medyanın yalanını ortaya döken o kadar çok sayıda olay var ki, Müslümanlar zaten hep buna tanık olmuştur. Herkes kendi medya organını kendi hizmetinde ve kendine destek olanların hizmetinde kullanmaktadır. Müslümanlar da bu kafir ve dinsizlerin haberleriyle dünyadaki gidişatları değerlendirmekte. Neden? Çünkü hastalığı yanlış teşhis etmektedir. Ta bunların hepsi tahmin ve zandan öte geçmez. O yüzden Allah subhanehu ve teala... Tahminler ve zanlar konusunda bunları terk etmeyi bize emretmiştir. Ya eyelidine bu كثيرا in bazı zan Ey iman edenler zanın çoğundan kaçının çünkü zanın bir kısmı günahtır diyor Allah subhanehu ve Teala Hucra suresinde. Aleyhselatu vesselam da Bukhari ve Müslim'deki Abu Reyra'dan gelen hadiste yakun ve fe hadis. Zandan kaçının zira o sözün en yalanıdır diyor Aleyhselatu vesselam. İlginçtir ki olaylar yeni yetme real fıkıh denilen yani siyaset erbabının başarısızlığını bize net bir şekilde tarih hep ispatlamıştır. Birçok haberler ve real fıkıh erbabının bununla ilgili teşhisleri e, ve üzerine bina ettikleri hükümleri bakımından fiyaskoyla karşılaştıkları bize hiç de uzak değil. İkinci gruba baktığımızda, ikinci grupta yer alanların Yanılgılarına baktığımızda ki bunlar ne diyorlardı? Hastalığı nasıl teşhis etmişlerdi? Diyorlardı ki ümmetin asıl hastalığı zalim yöneticilerin Müslümanlar üzerindeki tasallutu, Müslümanlar üzerindeki diktatörlüğü. Bunu asıl rahatsızlık olarak görüyorlardı. Çare olarak da ne sunuyorlardı? Bunları alaşağı etmekle, bu zalim yöneticileri alaşağı etmekle bu hastalığın giderileceğini düşünüyorlardı. İşte bu ikinci grubun yanılgılarına biz bakacak olursak kardeşler bakın zaten zalim yöneticiler yönetilenlerin zaten günahları sebebiyle Allah'ın bunlara musallat ettiği bir cezadır. Yani zalim yöneticiler yönetilenlerin günahları sebebiyle Allah'ın zalimlere musallat ettiği bir cezadır zaten. O yüzden Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? ve kezalike بَعْضَ الظَّالِم۪ينَ Badan بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmının peşine takarız. Yani eğer Allah Subhanahu ve Teala bugün bizim başımıza zalimleri kafirleri getirmişse zaten bu bizim zalim olduğumuzdan dolayıdır. Bunu söylen Allah Subhanahu ve Teala Enam Suresinde. Demek ki asıl hastalık kardeşler zalim yöneticiler değil, bizzat yönetilenlerin kendisidir. Dolayısıyla bu hastalık ve hastalığa konulan teşhis tamamıyla şer'i naslara muhaliftir. Bakın e, İbnül Kayyim Rahimullah Miftah-ı adlı eseri var. Müthiş bir eserdir. Bu eserinde kardeşler bakın şöyle müthiş ifadeler kullanıyor. Yani tamamıyla Rabbani bir alimin ağzından çıkan ifadeler ve çok İlmi dakik cümleler kullanıyor. Diyor ki bu eserinde bakın hükümdarlarını, emirlerini ve valilerini kulların kendi amelleri cinsinden eylemesi ve hatta sanki işledikleri amellerin vali ve hükümdarları suretinde görünmesi konusunda Allah Teala'nın hikmetini bir düşün. Subhanallah bu cümle çok ilginçtir kardeşler. Bakın burada bir benzetme yapıyor İbnül Kayyım. Diyor ki Allah hükümdarları insanların yani yönetilenlerin amelinin cinsinden kılıyor diyor. Buradaki bir hikmeti düşün. Bakın hükümdarları neye benzetiyor? Hükümdarları yönetilenlerin amellerine benzetiyor. Çok ilginç bir ifadedir. Hatta daha da öteye gidiyor. Bakın bir daha zikrediyorum sözü. Diyor ki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 Nasılsa eğer iyiyse bu ameller iyi yönde, kötüyse bu ameller kötü yönde, ne yapıyor bu amelleri diyor Allah? Valilerin, emirlerin suretinde kendilerine gösteriyor. Yani ben bir amel işliyorum, kötü amel, Allah o ameli benim gözümde vali, emir suretinde gösteriyor. Ama kötü olduğu için kötü emir, kötü vali suretinde göstermiş oluyor. Müthiş ifadelerdir bunlar. Hükümdarlarını, emirlerini ve valilerini, kulların kendi amelleri cinsinden eylemesi ve hatta sanki işledikleri amellerin vali ve hükümdarları suretinde görünmesi konusunda Allah Teala'nın hikmetini bir düşün. Sonra devamlı diyor ki İbnül kayyim Rahimallah İnsanlar kendileri istikamet üzere olurlarsa hükümdarları da istikamet üzere olurlar. Kendileri adil olurlarsa hükümdarlar da onlara karşı adil davranırlar. Kendileri haksızlık ederlerse hükümdarları ve valileri de haksızlık ederler. Kendi aralarında hile ve düzenbazlık ortaya çıkarsa, valilerin de, valilerinde de aynısı görülür. Allah'ın yerine getirmeleri gereken haklarını eda etmezlerse, bu konuda cimrilik gösterirlerse, hükümdarları ve valileri de onlara karşı yerine getirmeleri gereken hakları eda etmezler ve bu konuda halka karşı cimrilik ederler. Muamelelerinde hak etmedikleri şeyleri zayıflardan alırlarsa, hükümdarları da hak etmedikleri şeyleri onlardan alır ve onları türlü vazifelere koşarlar. Onların zayıf kimselerden çıkarıp aldıkları şeyleri o kimselerden hükümdarlar zorla söke söke alırlar. Yani başlarındaki idarecileri kendi işledikleri ameller suretinde kendilerine gör görülür. İlk nesillerin, asırların en hayırlısı ve en iyisi olmaları sebebiyle yöneticileri de öyle olmuştur. Asır, ilk nesildekilerin İlk asırların en hayırlısı ve en iyisi olmaları sebebiyle yöneticileri de öyle olmuştur. Onlar dertlendiklerinde yöneticileri de dertlerini paylaşmıştır. Allah'ın hikmeti böyle bir zamanda bizlere Ebubekir ve Ömer gibilerden ziyade Muaviye ve Ömer İbn Abdülaziz benzerlerinin yönetici olmasına izin vermiyor. Bilakis bizim yöneticilerimiz, bizim bizim kaderimize, bizden öncekilerin yöneticileri de onların kaderine göre olmuştur. Her iki durum da hikmetin gereğidir diyor İbnül Kaim rahimullah. İşte demek ki kardeşler, asıl hastalık bugün ümmetin başında, zalim yöneticilerin olması değil, yönetilenlerin zulüm içeri, e, zalim olmaları nedeniyledir. Dolayısıyla bu ikinci fikir akımının da hastalığı teşhis ettiği bu hastalık yanlış bir teşhistir. Ve buna derman bulması da ve buna mukabil de derman zikretmesi yanlış bir ilaçtır. İşte bu ikinci fikir akımının yanılgısının etkisi de nasıl olmuştur biliyor musunuz kardeşler? Bakın biz birinci grubun hastalığı teşhisindeki yanılgısını söyledik ve bununla yetinmedik. Bu yanılgının ne gibi kötü sonuçlar doğurduğunu söyledik, beyan ettik. Aynı şekilde bu ikinci fikir akımı için de geçerli. Evet, bunların hastalığı teşhisi yanlış. Ama bu yanlış olmakla kalmamış, kötü etkiler de aynı zamanda ne yapmıştır, doğurmuştur. İşte bu ikinci fikir akamının yanılgısının etkisi şu şekilde olmuştur. Ne olmuştur? Bunlar yöneticilere karşı kalkışmada bulunmak için güveni sarsmayı amaçlayarak insanları yöneticilerin hatalarıyla meşgul etmek şeklinde ortaya çıkmıştır bunların mefsedeleri. Ki bu da dinin ve dünyanın insanlara getireceği yararların elden yitmesine, kaos ve korku ortamının yerleşerek güvenin ortadan kalkmasına neden olmuştur. O yüzden bakın İbn-i Teymiye <gülüyor> Rahimoğullahi Minhacı Sünne adlı e, eserinde diyor ki kardeşler. Bu nedenledir ki meşhur olan görüşe göre Ehl-i Sünnet mezhebi imamlara her ne kadar zalim olsalar da karşı kalkışmayı onlara yönelik kılıçla fiili olarak savaşmayı uygun görmez. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yaygın hadisler de buna delalet etmektedir. Daha sonra diyor ki. Otorite sahibine karşı kalkışmakla, bakın otorite sahibine karşı kalkışmakla, giderdiği bozgundan daha büyük bir bozguna yol açmayan tek bir grup yok gibidir diyor. Rahimallah. Evet, üçüncü gruba geldiğimizde kardeşler, zikrettiğimiz üçüncü gruba geldiğimizde, üçüncü grupta yer alanların yanılgıları, ile ilgili olarak şunları söyleriz ki neydi bunların düşünceleri? Bunlar hastalık olarak neyi teşhis etmişlerdi? Diyorlardı ki bunlar Müslümanların bedenen parçalanmışlık içinde olmaları asıl hastalık diyorlar. Ve bunların e, toplanmaları ve toplanmalarını ve birleşmelerini çağrı olarak görüyorlardı. Derman olarak görüyorlardı. Yani tabir sahihse az önce de dediğim gibi ne olursa ne ol gel mantığı. Yani diğer bir tabirle açık söyleyecek olursak İhval-i Müslüm'ün mantığı veya işte tebliğ cemaati mantığı gibi vesaire. İşte bu üçüncü grupta yer alanların yanılgıları, bakın kardeşler, diyoruz ki, çokluk ve safların birliği, eğer günahlarla birlikte bir arada olursa, hiçbir zaman fayda vermez bu çokluk. Tekrarlıyorum, bunların yanılgıları, bunlar şunu tespit edememişlerdir. Eğer Çokluk ve safların birliği günahlarla birlikte bir arada bulunursa bu kesinlikle fayda vermez. O yüzden Allah azze ve celle ne buyuruyor kardeşler? Ve yevme Huneynin iz âcabetkum kesretukum felem tugni ankum şey'en. Ve huneyin savaşında hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat sizi hezimete uğratmaktan kurtarmamıştı diyor Allah subhanahu ve taala Tövbe suresinde. Huneyn savaşında hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmişti fakat sizi bu çokluğunuz sizi hezimete uğratmaktan kurtarmamıştı diyor Allah subhanahu wa taala. Demek ki çokluk ve safların birliği günahla birlikte bir arada olduğu zaman hiçbir fayda vermez. Neden? Çünkü bakın az önce de okuduğum gibi Allah subhanahu wa taala hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat sizi hezimete uğratmaktan kurtarmamıştı. İşte kendini beğenmişlik günahının Kendini beğenmişlik günahının o çokluğu nasıl paramparça ettiğini ve Huneyn Savaşı'nda sahabeleri hezimete uğrattığına bir bakın kardeşler. Sözü edilen günahlardan biri de kardeşler şirke bulaşan bazı tasavvufçular, akılcılar, şialar ve mutezile gibi bidatçilerle saf birliği yapmaktır. Bu kendini beğenmişlik günahından daha büyük bir günahtır kendini beğenmişlik günahı bu salih toplulukta bir arada bulunmasına rağmen Allah Subhanahu ve teala'nın onları hezimete uğratması. Bunu bir düşünün, bir de şirke bulaşmış bu insanlarla aynı safta olmanın günahını düşünün. Bu çokluğun ne gibi bir faydası olur? Varın düşünün kardeşler. O yüzden diyoruz ki, tekrarlıyoruz ve vurguluyoruz. Çokluk ve saf birliği hiçbir zaman günahlarla birlikte olduğu müddetçe Fayda vermez. Aynı Huneyn Savaşı'nda Allah Subhanehu ve Teala'nın uyardığı gibi. Kendini beğenmişti, günahı o çokluğu tezimete uğratmıştı. İşte bundan daha büyük bir günah çok daha ileri bir durum da nedir? Şirke bulaşan birçok insanlar din düşmanı, akılcılar, şialar ve mutezile gibi bidatçılarla saf birliği yapmaktır. Çünkü onlara karşı yapılması gereken ancak ne? Ancak nedir kardeşler? On ka kabullenmeyerek onların görüşlerini reddetmektir. Bizim onlarla onlara karşı tavrımız ancak ve ancak bu olur. Kalbi inkarın gereği de bu kimselerle bir arada oturmamak ve onlardan ayrı durmaktır kardeşler. Allah Sübhanahu ve Teala buyuruyor ki innekum iden mitluhum Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. O yüzden ehli sünnetin en önemli özelliklerinden biri de bidat ehline karşı duydukları buzdur. Meşhur bizim akaid kitaplarımızda bu konuya ilişkin ehli sünnet imamlarından mütevatir olarak daha bir sahihse sözler gelmiştir. 4. gruba baktığımızda bunların hatalarına baktığımızda ne diyordu dördüncü grup? Hastalığı nasıl teşhis etmişlerdi? Hastalığı cihadın terk edilmesi olarak belirlemişlerdi. Doğuda ve batıda cihat bayrağının dalgalanması, küffara karşı savaşılması dermandır. Bunu derman olarak görmüşlerdi. Bunun hastalığına baktığımızda bakın kardeşler. Bu grubun fikri şöyle bir problemle karşı karşıya. Bu grup kardeşler zayıf ve güçsüz olduğu bir dönemde Ümmete talep cihadı sorumluluğunu yüklemektedir ki bu tavır ümmeti yerlere düşüren, düşmanların tasallutunu daha da arttıran bir tavırdır. Müslümanların güçsüz olduğu bir dönemde talep cihadını isteyen insanlardır. Bu nedenle Allah azze ve celle yarardan çok zarar meydana getireceğinden ötürü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cihadı Mekke'deyken meşru kılmamıştır. Bu nedenle ihvan-ı müslimin gibi bu tip fikir akımının işte üzerinde ittifak ettiğimiz hususlarda yardımlaşırız. İhtilaf etmediğimiz hususlarda da birbirimizi mazur görürüz şeklindeki söylemlerinin hatalı olduğunu görüyoruz. Bu tip fikir akımlarının söylediği üzerinde ittifak ettiğimiz hususlarda biz yardımlaşırız. Kafirlere karşı bir arada oluruz. İktifaf ettiğimiz hususlarda da birbirimizi mazur görürüz. Bu batıl bir söylemdir. Bu söylem, kardeşler adı geçen cemaatin yani ihvan-ı Müslim'in tipindeki cemaatin esaslarından biridir. O yüzden bunu pratikte de uygulamışlardır. Bu sebeple bunların bu söylemi rafizilere, mutasavvuflara ve sair bidat fırkalar hakkında bunu uyguladıklarını görüyoruz biz bunların. Peki bu hatanın etkisi nasıl olmuştur? Kardeşler bu hatanın etkisi ise selef inanışının yavaş yavaş zayı olması ve yerine bidat içerikli inançların yerleşmesi tevhidin yerini şirkin alması şeklinde görülmüştür bunun tesiri. O yüzden İbn-i Hüseyin Rahimallah diyor ki bu sebeple herhangi biri bize şunu, söyler, şunları söylerse İbn-i Hüseyin diyor ki bize herhangi birisi şunları söylerse işte siz Amerika, Rusya, Fransa ve İngiltere'ye karşı neden savaşmıyorsunuz? Neden? bizim elimizdeki silahların onlarınkine nispetle zamanının geçip gitmiş olmasından, silahlarımızın füzeler karşısında çakı kadar kalmasından veya hiçbir şey ifade edememesinden dolayı mı? Eğer öyleyse onlara karşı savaşmamız hangi durumda mümkündür? Cevap olarak şunları söyleriz diyor İbnü Amerika'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye ve Rusya'ya karşı savaşmamız gerektiğini, savaşmamız gerektiğini söylemek budalalıktır. Böyle bir şeyi Allah'ın hikmeti ve şeriatı kabul etmiyorken nasıl savaşabiliriz? Bizim üzerimize düşen vazife Allah Azze ve Celle'nin emrettiklerini yerine getirmemizdir. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? ve لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ مِنْ كُوْوَتٍ Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. Bizim üzerimize düşen görev budur. Gücümüz yettiğince kuvvet hazırlamak, hazırlayacağımız en önemli kuvvet de iman ve takvadır diyor Ebû i, -i Rahimullah. E, Bulul Merama yaptığı şerhte kitab Cihat bölümünde e, kasedin ön e, e, e, Kitab-ul Cihat bölümünde birinci kasetin ön bölümünde yani A yüzünde görebilirsiniz bu ifadelerini aynen bu şekliyle. Sonra e, evet e, aynı bu şekilde görebilirsiniz kardeşler. Tabi bütün bunlardan sonra birisi şöyle diyebilir ki e, en doğal hakkıdır bunu söylemesi. Ümmetimizin hastalığını e, teşhis etmekteki hataları anlattın. Peki ya Rabbimizin kitabı ve peygamberimizin sahih sünneti üzerine kurulu olan doğru teşhis nedir? Bakın kardeşler cevaben deriz ki İşledikleri günahlar sebebiyle insanların başına gelen musib musibetlere dair çok sayıda Kur'an ayeti ve sünnetten naslar mevcuttur. Allah Teala buyuruyor ki bakın Bedir'de iki katını düşmanınızın başına getirdiğiniz bir musibet Uhud'da da kendi başına geldiği için mi bu nasıl oluyor dediniz? Sonra bakın Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? De ki o kendi kusurunuzdandır. Şüphesiz Allah'ın her şey şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. Bakın Allah Subhanahu ve teala açık ve net bir şekilde kardeşler hastalığının teşhisini bizlere belirtmiştir. O da bu asıl hastalığın kendi kusurumuz olduğudur. O yüzden Allah Subhanahu ve teala'nın buyurduğu gibi Bedir'de iki katını düşmanınızın başına getirdiğiniz bir musibet. Uhud'da kendi başınıza geldiği için mi bu nasıl oluyor dediniz? De ki o kendi kusurunuzdandır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. O yüzden İbn Teymiye rahimallah El Cevabus Sahih Limen beddele Dinel Mesih El Cevabus Sahih Limen Beddel Dinel Mesih adlı eserinde diyor ki kardeşler Kafirler ortaya çıkmıştır. Bu ise ancak Müslümanların imanlarının eksilmesini gerektiren günahları sebebiyledir. Sonra imanlarını kemale erdirmekle tövbe ettikleri takdirde Allah onları destekleyecektir. Sonra da az önce okuduğumuz ayeti veriyor İbn-i Teymiye diyor ki Allah Teala şöyle buyurmuştur Bedir'de iki katını düşmanınızın başına getirdiğiniz bir musibet Uhud'da da kendi başınıza geldiği için mi bu nasıl oluyor dediniz? De ki o sizin kendi kusurunuzdandır. Bakın Mecmul Fetavada da şöyle diyor İbn-i Teymiye diyor ki Rahimallah galibiyetle ilgili olarak Galibiyetle ilgili olarak tıpkı peygamberin ashabının düşmanlarıyla olan durumlarındaki gibi Allah Teala müminleri kafirlere galip kıldığı gibi bazen de kafirleri müminlere galip kılar. Fakat akibet takva sahipleri lehinedir. Zira Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünyada hem de şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. Sonra devamen diyor ki Müslümanlar da Müslümanlarda zayıflık bulunduğu ve düşmanları da onlara karşı muzaffer olduğunda bu durum Müslümanların günahları ve hataları sebebiyledir. Ya batın ve zahir itibariyle vecibelerini eda etmedeki tefritleri ya da batın ve zahir itibariyle hadleri aşmada ileri gitmeleri nedeniyledir. Çünkü Allah Teala şöyle buyurmuştur. Uhud'da iki ordu karşılaştığı gün sizi bırakıp gidenleri sırf işledikleri bazı hatalar yüzünden şeytan yerlerinden kaydırmıştı. Yine bir diğer ayette şöyle buyurmuştur. Bedir'de iki katını düşmanınızın başına getirdiğiniz bir musibet. Uhud'da da kendi başınıza geldiği için mi bu nasıl oluyor dediniz. De ki o kendi kusurunuzdandır. Bir diğer ayette Allah kendisine, kendi dinine yardım edenlere muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah güçlüdür, azizdir. Allah o O ne... İlk şüphesiz Allah güçlüdür, azizdir. Onlar müminler, o müminler ki eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek namazı kılar. Zekatı verirler, iyiliği emreder ve kötülükten nehy ederler. İşlerin sonu Allah'a varır diyor İbn-i Teymiye. Rahimallahü Teala. Bu ayetleri de bu şekilde zikrediyor. Bakın yine kardeşler İbnül i Kayyım özellikle bunların en canlıcı Noktalarını size nakletmeye çalışıyorum kardeşler. Sözlerini nakletmeye çalışıyorum. Bakın yine İbnül Kayyım Medarucu Halik'inde e, aynı İbnül Teymiye'nin Teymiye benzer Teymiye'nin az önceki sözlerine benzer sözleri de aynı şekilde İbnül Kayyım söylüyor kardeşler. Yine İbnül Kayyım rahimullah İghasetul Lefan adlı eserinde diyor ki bakın çok önemli sözler diyor ki bakın zafer ve tam destek de aynı şekildedir. Bu sadece kamil iman lehine aittir. Zafer ve tam destek yani mutlak destek de aynı şekildedir. Bu sadece kamil iman lehine aittir. Demek ki kardeşler mutlak destek sadece kamil iman lehine aittir. İbn-i bunu söylüyor ve devamen diyor ki Allah Teala şöyle buyurmuştur. Şüphesiz peygamberlerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. Sonra bir başka ayette nihayet biz iman biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Sonra devamen diyor ki İbn Kayyim bakın dikkat edin kardeşler. Subhanallah. Çok önemli ve ilmi ifadeler. Hem nasihat hem de fa, ilmi faydalar veriyor. Bakın devamen diyor ki dikkat edin şimdi bu çok önemlidir. Birçok kişiye aslında işgal gelen sorunun da cevabıdır bu. Bakın devamen diyor ki imanı Noksan olanın zafer ve desteklenmedeki nasibi de noksandır. Bakın yoktur demiyor. Yani senin imanın ne kadarsa, takvalığın ne kadarsa zafer o kadar gelecek. Çünkü neden? Biz Kur'an'daki bazı naslara bakıyoruz. Allah Subhanahu ve teala müminlere yardım edeceğini söylüyor. Ama yani müminler cevaben diyor ki biz eziliyoruz. Nasıl cem ederiz ayette bunların arasını? Bakın Allah'ın ayette zikrettiği cümle siyakı da mutlak iman değil. Ee, i̇manın mutlağı değil mutlak imandan bahsediyor. İmanın mutlağı ile mutlak iman ayrı ifadelerdir. İmanın mutlağı imanın aslı demektir. Ama mutlak iman kamil iman demektir. İşte Allah'ın bahsettiği mutlak zafer kamil, iman, e, kamil imanla yani mutlak imanla birlikte gelen zaferdir. O yüzden bu ayetlerin bahsettiği mutlak zafer mutlak iman sahiplerine aittir imanın mutlağına sahip olanlar değil mutlak imanlara sahip olanlardır. İmanın mutlaa, imanın astı demektir ama mutlak iman kamil imandır. Allah Subhanahu ve Teala'nın bahsettiği ayetlerdeki zafer müminler için vadettiği ettiği o mutlak zafer mutlak iman sahipleri içindir. İşte İbnül Kayyim rahimeullah bunu açık ve net bir şekilde ifade e, bunu açık ve net bir şekilde ifade ediyor ve diyor ki imanı noksan olanın zafer ve desteklenmekteki nasibi de Noksandır. Bu nedenle kulun baş, başına canı veya malı konusunda bir musibet geldiği yahut da düşmanı kendisine galip kılındığı zaman bu ancak vacibi terk etmek veya haramı işlemek suretiyle işlediği günahlar sebebiyledir ki bu da imanındaki noksanlıktandır. Bu da imanındaki noksanlıktan kaynaklanmaktadır. Devam diyor ki bakın dikkatin buradaki noksanlıktan cümleleri özellikle can alıcıdır. Böylelikle birçok insanın şu ayetle ilgili olarak ileri sürdükleri işgal de ortadan kalkmaktadır. Bakın böylelikle birçok insanın şu ayetle ilgili olarak ileri sürdükleri işgal de ortadan kalkmaktadır. Nedir o ayet? وَلَنْ يَجْعَلَ lil لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْم۪ينَ sebiyle. Ve kafirler için müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir. Yani Allah'a Kafirleri müminler aleyhinde kafirlere bir yol açmayacaktır. Bu ayetteki işgali İbnül Kayyim diyor ki işte anlayamıyorlar. Neden? Çünkü diyor ki birçoğu bu ayetteki işgale şu yanlış cevabı vermişlerdir diyor İbnül Kayyim. Nedir o? Yani biz bugün bakıyoruz ki Allah subhane ve teala Nisa 141'de buyuruyor ki kafirler için müminler aleyhine asla bir yol olmayacaktır. Bakın len burada gelecek ifade eder. Kafirler için müminler aleyhinde asla bir yol vermeyecektir Allah subhanahu teala. Ama bugün bizim aleyhimize yol üstünde yol var. İşte bu işgale birçok yanlış cevap verilmiştir ilmehli tarafından. Veya bu ayetin tefsiri hakkında konuşanlar tarafından diyelim. Bakın İbnül i Kayyum diyor ki buna cevap olarak şu cevabı vermişlerdir. Onlar müminler e, aleyhinde ahirette Asla bir yol vermeyecektir demektir. Yani bu ayeti ahirete hamletmişlerdir. Halbuki ayet onun Dünya ve ahiretten bahsediyor. Dolayısıyla bu yan, cevap yanlıştır. Bir kısmı da cevap olarak demişlerdir ki hüccet ve delil bakımından onların on, e, müminlerin aleyhine bir yol yoktur. Yani müminlerin hücceti her zaman kafirlerin hüccetinden üstündür. Bu da yanlış. Çünkü ayette hüccetten bahsetmiyor. Yani sadece hüccetten bahsetmiyor. Yani müminlerin... Aleyhine bir hüccet olmayacaktır. Bu öyle demiyor. Umum oluyor. Yani müminlerin, kafirlerin müminlerin üzerine hiçbir yolu yok. Müminlerin aleyhine dair hiçbir yolu yok. Bunu hüccetle sınırlayamayız. Veya ilk grubun cevap verdiği gibi ahiretle de sınırlayamayız. Dolayısıyla İbnül Kayyın cevap olarak diyor ki Doğru olan ise ayetteki aleyhine yolun kendilerinden nef Kamil iman ehli için söz konusudur. Çünkü ayet kardeşler, ilk zikredildiği siyakta kamil iman kastedilir. Yani mutlakul iman değil, el imanul mutlak kastedilir. İmanın mutlağı değil, mutlak imandan bahsetmiştir. O yüzden Allah Subhanahu ve Taala'nın ve kafirler için müminler aleyhine asla bir yol yoktur'dan kastı, yani kamil müminlerin, çünkü burada mutlakul iman zikredilmiş, el imanul mutlak zikredilmiştir. O yüzden İbn Kayyim da bu cevabı veriyor. Diyor ki: Müminlerin aleyhlerine yolun kendilerinden nefyedilmesi kamil iman ehli için söz konusudur. İman zayıfladığı zaman eksilen imanları oranında düşmanları için müminler aleyhine bir yol bulunur. İmanın hakikatini ve gereklerini hem zahirde hem de batında yerine getirdiği takdirde mümin Aziz, galip, desteklenen, muzaffer, arka çıkılan ve nerede olursa olsun ve hatta tüm dünya aleyhine birlik olsa da bizzat müdafaa olunandır. Bakın bir daha zikrediyorum. İmanın hakikatini ve gereklerini hem zahirde hem de batında yerine getirdiği takdirde mümin, aziz, galip, Desteklenen, muzaffer, arka çıkılan ve nerede olursa olsun ve hatta tüm dünya aleyhine birlik olsa da bizzat müdafaa olunandır. Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer mümin iseniz üstün gelecek olan sizsiniz. Bakın sahabe dönemini hep üstün gelmişlerdir. Ne zaman e, hezimete uğramışlar? Bunlar kamil iman sahipleri. Hezimete uğramışlar mı? Uğramışlar. Ne zaman? İşte az önce okuduğumuz gibi Huneyn Savaşı'nda ne oldu? Bakın imanlarını zayıf düşürecek bazı tavırlar sergilendi, kendini beğenmişlik ön plana çıktı. Bak el mutlakul iman kalktı ortadan, el imanul mutlak kalktı ortadan, mutlakul iman geldi ve hezimet söz konusu oldu. O yüzden Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? Gevşeklik göstermeyin. İbnül Kayyım devam ediyor. Gevşeklik göstermeyin. Üzüntüye kapılmayın. Eğer mümin iseniz üstün gelecek olan sizsiniz. Üst, yine bir ayette üstün durumdayken gevşeyip barışa çağırmayın. Üstün olacak olan sizlersiniz. Allah sizinle beraberdir. O amellerinizi asla zayi etmeyecektir. Sonra devam ediyor ki İbnül Kayyım. Bu garanti onların imanları ve Allah'ın askerlerinden biri olan ve onları muhafaza ettiği, kendilerinden ayırmadığı, eksiltmediği ameller karşıl karşılığındadır. Bakın diyor ki Allah'ın bunlara verdiği garanti. Neyi kastediyor öğrenelim kayayım? Allah'ın bize verdiği garantine az önce okuduğum iki ayet. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer mümin iseniz üstün gelecek olan sizsiniz. Eğer bugün Müslümanlar, müminler üstün gelmiyorsa bunun Allah'ın garantisiyle olan cemi nasıl olur? Nasıl uzlaştırılır ikisinin arası? İşte İbnül Kayyum bundan bahsediyor veya diğer bir ayet. Üstün durumdayken gevşeyip barışa çağırmayın. Üstün olacak olan sizlersiniz. Allah sizle beraberdir. O asla amellerinizi zayi etmeyecektir. Bu garanti neyle olur? Allah'ın bu garantisinden bahsediyor. Allah bu garantiyi vermiş. İbnül Kayyum diyor ki bu garanti o müminlerin imanları ve Allah'ın askerlerinden biri olan ve onları muhafaza ettiği, kendilerinden ayırmadığı, eksiltmediği amelleri karşılığındadır. Yani bu garanti ameller karşılığındadır. Salih ameller karşılığındadır. Ve bu amelleri Allah'ın askerleri diye isimlendiriyor i̇bn Kayyın bu cümlede. O yüzden cümle size düşük gibi gelmesin. Çünkü buradaki Allah'ın askerlerini insanların ameli olarak nitelendiriyor. O yüzden diyor ki bu garanti onların imanları ve Allah'ın askerlerinden biri olan ve onları muhafaza ettiği, kendilerinden ayırmadığı, eksiltmediği amelleri karşılığındadır. Kafirlerin ve münafıkların amellerini ise eksiltir. Çünkü onların amelleri başka başkası çünkü onların amelleri başkası için yapılmış olup onun emrine uygun değildir şeklinde cümlesini cümlelerini, sözlerini tamamlıyor İbnül Kayyim Rahimallahu Teala İgâsetüllehvende kardeşler Bu müthiş bir ifadedir O yüzden kardeşler Rahatsızlık ve hastalık neydenmiş? Müslümanların dinleri konusundaki kusurlu davranışları ve peygamberlerinin şeratine aykırı davranmalarıymış kardeşler Peygamberlerin şeriatine aykırı tutumlarıdır asıl hastalık Müslümanların. Bunun başında da Allah'ın kulları üzerindeki hakkı tevhidin gerçekleştirilmesi gelmektedir. Bugün dünyadaki Müslümanın diyen insanların birçoğunu şirk kuşatmış vaziyette. O yüzden rahatsızlık ve hastalık dediğimiz gibi Müslümanların dinleri konusundaki kusurlu davranışlarıdır. Peygamberlerin şeriatlerine aykırı tutumlarıdır. Bu aykırı tutumların da, yanlış davranışlarının da, kusurlu davranışlarının da en başında gelen Allah'ın kulları üzerindeki hakı olan tevhidin gerçekleştirilmesi gelmektedir kardeşler. İbadette ve isim sıfatlarını ispatta Allah'ın tek olarak kabul edilmesi şeklindeki tevhidin gerçekleştirilmesinde dünya ve ahirete yönelik muazzam faydalar vardır. Eğer biz bu tevhidi gerçekleştirirsek bizim için bu anlamda ümmet için muazzam faydalar vardır. Mesela bu faydaların bazıları şunlardır. Bir, emniyetin, emniyetin yaygınlaşması. Bakın insanlar hiç bu ciheti düşünmüyor. Neden emniyet yaygınlaşmıyor? Az önce söylediğimiz gibi. Eğer biz Allah'ın istediği gibi bir din yaşarsak, salih amel yaşarsak, salih amel e, işlersek, Allah'ın istediği gibi bir din yaşarsak zaten kafirler bize zarar veremeyecek. Ne birinci akımın, ne ikinci akımın, ne üçüncü akımın, ne dördüncü akımın veya farklı akımların hiçbirisinin teşhisi ve bu teşhisede koydukları kendilerine göre hastalıkların hiçbirisi yerli yerinde değildir. Müslümanların dini konusunda kusurlu davranışları asıl hastalıktır. Bu hastalığa derman da de, de, bu kusurları ortadan kaldırmaktır. Ve bu hastalığın en büyüğü, bu kusurlu davranışların en büyüğü de bugün yeryüzünde Allah Azze ve Celle bazı bölgelerde, bazı yerlerde gece gündüz şirk koşulmasıdır. Bu sadece uluhiyet tevhidiyle alakalı değil. İsim sıfat da bunun içerisindedir. O yüzden bu tevhidlerin ümmet içerisinde ikame edilmesi dünya ve ahirette müthiş faydalara yol açar. Bu faydaların bazıları dediğim gibi bir emniyetin yaygınlaşması. Yani eğer biz bugün ümmet içerisinde emniyetin yaygınlaşmasını istiyorsak tevhidi ayakta tutmak zorundayız. O zaman zaten kafirler bize zarar veremeyecektir. Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? İman, inanıp da imanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte güven ve emniyet onlarındır diyor Allah subhanehu ve teala. Ve doğru yolu bulanlar da bunlardır. Bakın emniyet neymiş? İmanla zulüm bulaştırmayacaksın. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle şirk bulaştırmayacaksın. Aleyhisselatu vesselam buradaki zulüm şirk diye tefsir etmiştir. Bakın bulduk mu emniyetin sebebini? Emniyet nasıl hasıl olur bitmiştir kardeşler. Emniyet ismini dahi koyan Allah Azze ve Celle'dir. Bakın lehumul emnu. Emniyet, güven işte bu kimselerindir. Kimdir bu kimseler? İmanlarına zulüm, zulüm bulaştırmayanlar. Nedir zulüm? Aleyhisselatü dediği gibi şirk bulaştırmayanlar. O zaman bu ümmetin emniyetsiz bir durumda olmasının sebebi İmanlarına zulüm bulaştırmalarıdır. Hastalık da bu zulümün ortadan kalkmasıdır. Yani tevhidin yaşamasıdır. O yüzden dünya vahirette tevhidin yaşatılması dünya vahirette çok büyük değerler katar ümmete. Değerin aslın kendisidir. Mutlak değer odur zaten. Mesela cehennemden kurtuluşa sebeptir bu. Bukhari Müslüm'deki İtban hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? فَإِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّ اللّٰهِ يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ Muhakkak ki Allah, Allah'ın vecihi kerimini isteyerek, لَا اِلٰهَ اِلَّ diyen kimseyi cehenneme haram kılmıştır. Cehennemden sadece bizi kurtarmıyor. Aynı zamanda da cennete koyuyor. sebep fayda olarak budur. Bukhari Müslüm'deki Ubadi İbn-i Es-Samit'ten gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben şehide en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve resulü ve enne İsa abdullah ve kelimetuhu elqaha ila Maryam ve ruhun minhu ve şehide ennel cennete hakkun ve enne nara hakkun ve ennel ba'sı hakkun cennete ala mâkene minel amel. Kim Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve resulü olduğuna, İsa'nın Allah'ın kulu... Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve ondan bir ruh olduğuna şahitlik ederse ve cennetin hak olduğuna, cehennemin hak olduğuna, dirilişin de hak olduğuna şahitlik ederse, işlediği amel üzere onu cennete sokar. Yine dördüncü faydası, hak tevhidi yerine getirmek, zahirin ıslahı için bir sebeptir. Zahir ıslah olduğum ümmet kurtulur. Allah Subhanahu ve teala ne buyuruyor? İnanıp da imanlarına herhangi bir zulüm bulaştırmayanlar var. İşte güven, emniyet onlarındır. Doğru yolu bulan bunlardır. Yani işte onlar, dünya, Dünyada da ahirette de doğru yolu bulanlardır. Dünya hidayeti batının da zahirin de ıslahını gerektirir. O yüzden diyoruz ki çare ve şifa ancak Müslümanların hak dinlerine geri döndürülmeleridir kardeşler. Bu rahatsızlığın belirtileri ise kafirlerin galibiyetidir. Ama bunlar ne yapmıştır? Belirtiyle hastalığı Birbirine karıştırmıştır. Biz diyoruz ki çare ve şifa nedir? Müslümanların hak dinlerine geri döndürülmeleridir. Ancak bu rahatsızlık ümmete geldi mi? Geldi. İşte o zaman belirtileri çıkar ortaya. Nedir o belirtiler? Kafir. Az önce saydığım grupların zikrettiği gibi kafirlerin galibiyeti, otorite kurmaları ve zalim yöneticileri, kafir yöneticileri, Müslümanların devletlerine musallat edilmeleridir. Bunlar belirtilerdir. Hastalığın kendisi değildir. O yüzden belirtilerle hastalık birbirlerine karıştırılmıştır. Evet bir insanda hastalık vuku bulur. Ondan sonra o hastalık çeşitli belirtiler çıkarır ortaya. Ama gelin görün ki bu insanlar, bu gruplar, bu cemaatler hastalıkla belirtiyi tamamıyla birbirine karıştırmış. Ve belirtiyle e, eğer senin kanserin, senin kanserin suratında sivilce çıkmasına sebepse sen melhem sürerek o sivilceyi yok ettiğinde de tekrar o sivilce yine çıkacaktır. Sen herhangi bir hastalıktan dolayı başın ağrıyorsa, baş ağrısı için hap içtiğinde o baş ağrısı gidecektir ama onun sebebini sen yok etmediğin müddetçe o baş ağrıları tekrar zuhur edecektir. O baş ağrıları zuhur etmese bile başka hastalıklar tekrar zuhur edecektir. O yüzden hastalığınla belirtilerin birbirine karıştırılmaması gerekir. O yüzden tekrarlıyorum, çare ve şifa ancak ve ancak kardeşler Müslümanların kendi dinlerine Allah'ın bize beyan ettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan ettiği sayı dinlerine dönmeleridir. Rahatsızlık Müslümanların dinlerini yaşamamalarıdır. Belirtileri ise kafirlerin galibiyetleridir. Otorite kurmalarıdır. Görmüyor musunuz İslam dünyasının büyük bir bölümünde şirk nasıl kök salmış ve sancaklarını göklere çekmiştir? Bütün İslam dünyasında tevhide karşı nasıl savaş açıldığını, bidat ve hurafelerin nasıl yayıldığını görmüyor musunuz kardeşler? İslam dünyasının bakın Allah'a karşı işlenen en büyük masiyet olan büyük şirk konusundaki durumunu veya durumu bu, bu ise eğer biz nasıl destek, nasıl izzet isteyeceğiz? Allah'a karşı işlenen en büyük masiyet bugün Müslümanlar tarafından, Müslümanım diyen insanlar tarafından işleniyor. Diğer şüphe ve şevhet e, içerikli günahlar ise bir yana zaten. Ki zaten İslam dünyasının birçok yerinde bu masiyetler açıkça egemen olmuş durumdadır. Eğer biz dürüst kimseler isek ve ümmetimize karşı merhametli isek bu hastalığın tedavisinden yani Müslümanlara, dinlerine geri döndürülmekten yüz çevirmemeli ve bu uğurda hem kendi nefsimiz için hem de onlar için mücadele etmeliyiz. Ancak gelin görün ki bu tamamen göz ardı edilmiş bir durumda maalesef. Bugün iddia ettikleri İslam için sokaklara çıkıp avazı çıktığı kadar bağıran bu insanlar tevhid için mi varıyorlar? Yani asıl görevi evde çamaşır baş, bulaşık yıkamak olan kadınlarımızı sokağa döken bu fikir akımları değil mi? Hiç utanmadan erkeklerin arasına karışarak avazı çıktığı kadar bağıran ve kadınları bağırtan bu akıl fik bu fikir akımları değil mi? Maalesef kardeşler bunlar duygusallıkla olmaz. Eğer duygusallık nasların, şer'i hakikatlerin önüne geçiyorsa bu duygusallığı çöpe atacaksın. Duygusallık nasların ve şer'i hakikatlerin önüne geçemez. Ne zaman ki duygusallık dinin ölçülerinin önüne geçti işte o zaman ümmetin durumu perişan olmaya mahkumdur. İşte şu anki Müslümanların içerisinde bulmuş olduğu durum da bu şekildedir. Subhanallah söylenecek o kadar çok şey var ki Allah Subhanahu ve teala hepimizi sırat-ı hidayet buyursun. İslam'ın ve Müslümanların izzetiyle gözlerimize sevinç versin. Ve Allahu alim ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve aleyhi ve